Merhabalar, Matbuat Dünyası'na hoş geldiniz. Mesut Varlık ben. Ee, bu akşam çok değerli e, bir konuğum var. Ee, Ahmet Cemal e, bizimle birlikte. Hoş geldiniz Ahmet Bey. Hoş bulduk. Ee, yani sizi tarif etmek için, yani tarif etmeye hiç ihtiyaç yok tabii ki ama tarif etmek için e, yazar e, ve artık çevirmen... <gülüyor> evet. Ee, diye şey yapabiliriz e, tarif edebiliriz e, Brohun Vergilius'un ölümü e, nihayet 40 sene sonra e, bizlerle buluşabildiği evet. sayenizde e, ve tam o günlerde de yakın e, dönemde de Lanetlenmiş evet. Ağustos Böcekleri e, adlı deneme kitabınız geldi temelde bu ikisi üzerinden e, bunlar bahanesiyle e, tamam. sohbet edeceğiz ee, dilerseniz şu e, Büyük olaydan Vergilüs'ün e, ölümünden e, Biraz bahsedelim hı hı. E, Hayatıma nasıl girdiğin herhalde Evet, evet, evet. yani 40, 40 yıllık e, Şimdi o bir sonucu girdi Ben o sıralarda Avusturya Kültür Ateşi'nde Çalışıyordum ateşe de benim Avusturya Lisesi'nde öğre, Edebiyat öğretmenimdi e, Kitap sevgimiz ortaktı e, Bir gün işte Avusturya'dan sık sık kitaplar gelirdi Oranın kitaplığına bir gün bir kitap getirdi. Bu yazarı hiç duymamıştım. Erman Broch diye dedi. Dedi ki bu bizim çok önemli bir şeyimiz. Dünya edebiyatından sayılıyor. Bir de elinde e, Bu Gülüs'ün ölümünün Almancası. Bu da başyapıtı dedi. E, ben sonra sanıyorum en fazla 10 günde okudum. Ve büyülendim. O sıralarda benim birkaç e, çeviri kitabım çıkmıştı. Yani çevirmen diye adım geçiyordu. Ama bunu bitirdikten sonra kendime bir söz verdim. Dedim ki bir gün e, bunu çevirebilirsem, bitirebilirsem kendime çevirmen diyeceğim. Ama bundan kimseye bahsetmiyorum. Sonra soruyorlar, diyorum ki yalnız bunun 40 yıllık sürecini bilseydim <gülüyor> böyle bir şey giderdiyim <gülüyor> bilmiyorum. Öyle başladı. Ee, ama tabii bu sırada e, bu 40 yıllık e, yani kendinize çevirmen diye ne kadar aslında e, sayısız ve, değerli evet, metin. Yani çevirmeniz. onları da hiçbirinin yerini inkar etmiyorum ama. Bu işte girişinde de belirttiğim gibi farklı bir tutkuydu benim için. Çok öz yaşamımla karışan bir şeydi. Ve işte geçen yılın sonunda bitti. Ve zannediyorum verdiğiniz röportajlardan birinde okumuştum. E, evinizde farklı masalarınız farklı işler evet, için farklı masalarınız evet, varmış. Evet ve masası daima ayrıydı. Ve ee, orada bir tane. Bir tek o onun malzemesi. Olmuş. Bir ara. Evet evet onun malzemesi onun şeyi. O kadar yani o, o, oraya hiçbir yazar etmez. Bir tek inteliksiz adam i̇şte. e, konuktu. E, ki o da farklı ne İstisna olarak. Evet. Sanıyorum ikisi de e, kabul ederlerdi böyle bir şeyi. <gülüyor> <gülüyor> Zaten <gülüyor> evet. aynı masada buluşmaktan e, keyif alacaklardır Sorry. eminim. E, peki Broh'un e, Vergilius'un ölümünün dilinin ve içeriğinin e, ağırlığının ötesinde... E, bu ruhun önemli bir yazar olmasının ve Vergilius'un ölümünün e, hem onun başyapıtı hem dünya edebiyatının Hı -hı. başyapıtlarından birinin olmasının e, asıl sebepleri nelerdir sizce? Şimdi bu bir yazarı olarak kökeni de çok ilginç. Çünkü her zaman edebiyatı seviyor ama o başta felsefeyle başlıyor. Evet. Felsefeye öncelik tanıması nedeni e, son soruların cevabını daima felsefe verir diyor. Ama edebiyat sevgisi devam ediyor. Fakat 50'li yaşlarda fikir değiştiriyor. Diyor ki felsefe de çok önemlidir ama son soruların cevabını ancak edebiyat verebilir diyor. <gülüyor> çok yoğun bir edebiyata yani edebi etkinliğe girişiyor peş peşe. Ee, ve bu arada Vergülüs'ün ölümünde yazıyor İkinci Dünya Savaşı'nda. Ee, ve şeyden şöyle bir benzetme yapıyor yani İsa'dan önceki birinci yüzyılın ikinci yarısı sonraki ikinci e, yüz, e, birinci ve İsa'dan sonra birinci yüzyılın ilk yarısı bunlar Roma'nın çok karışık dönemleri. Sezar öldürülmüş e, bir kargaşa dönemi ...Sezar'ın siyasi vasiyetini... ...mirasçısı olarak... ...Augustus'u tayin etmiş... ...yani Oktav Yansu... ...derken ...geçimsizlikler falan... ...neyse o badirelerden... ...ve o kar kargaşa dönemiyle... ...Almanya'yı ve Avrupa'yı çok özdeşleştiriyor... ...ve... ...bir de felsefe... sanat ...ve edebiyat ilişkisi... ...bu rohta her zaman çok önemli... Tekim e, nedir dersek e, Vergülüs'ün ölümü, Vergülüs'ün ölümü bir şairin hayatının son 17 yılında yaptıklarıyla hesaplaşması. Temel soru da şiir neyi değiştirebilir, sanat neyi değiştirebilir. Bunu günümüze de adapte ederek şey diyor ve özellikle 3. bölümdeki 80-90 sayfalık Augustus Vergülüs sohbetinde ...bu şeyi bütün çıplaklığıyla ortaya konuyor bu hesaplaşma. Dünya adeviyatına ben rastlamadım böyle bir şeye. Ha. Ondan sonra... E, ...rastlamadım tabi bir daha başka şeyler de var. Bir kere, bu kadar derin bir antik çağ kültürü... E, ...onun felsefeyle Halli Hamur olması... ...müthiş bir yazarlık yeteneği... ...yani 500 sayfa bu... E, ...10. sayfadaki bir metaforu... Son, son, ...sonlara doğru tekrarlıyor... Müthiş bir tutarlılık. E, ve bir düz yazı şiir bu. Aslında evet. kendisi evet. James Joyce onu karşılaştırıyorlar. Diyor ki Joyce farklı bir yöntem kullandı. E, ben onun yöntemini kullanmadım. Kullanamazdım çünkü deha taklit edilemez diyor. Ben lirik şiiri tercih ettim düz yazımda diyor. Yani işte lirik şiirin belirleyici özelliği Do çıkış noktaları yapması, Sonra tekrar düz devam etmesi, şimdi 500 sayfalık bir e, düz yazı şiir tabii müthiş edebiyatta görünüyor. Stefan Zweig öyle diyor, yani müthiş bir deney bu diyor. Evet. Onun sonra Böyle bir roman. E, daha çıktığı andan itibaren de Batı edebiyatında e, çevrilemez bir roman olarak kabul edildi. <gülüyor> Ta ki Ahmet Cemal'in <gülüyor> <gülüyor> Türkçe'de Şimdiye 500 kadar, sayfa 7 sayfa falan çevrilebildi Öyle mi? Evet Daha fazla değil Oo. Ondan sonra Türkçe ayrı bir olay Türkçe'nin yapısı Orada sonlara doğru cümleler Cümleler var iki sayfa Evet Türkçe'de böyle cümle kurmaya kalkarsak Büyük bir tehlike doğabiliyor İpin ucu kaçabiliyor Ve okur neye, neye başladığını Unutabiliyor ama diğer taraftan bu yapıyı kurmazsanız da o roman dilimize gelmiş olmuyor. Evet yani o sizin bu anlamda hani pekala birçok tırnak içinde çevirmenin yaptığı gibi... ...ha bu cümle fazla uzun olmuş anlaşılmaz Bunu, olur. Bunu iki üç parçaya bölmek mi Tabii noktayla bölmek gibi. Değilip yapabilirdi. Bir de yani Türkçe'de şöyle bir sorunumuz vardı. Hala da var. Şimdi Öztürkçe, Türkçe, Osmanlıca... Ee, ...bu roman beni şöyle bir şeyle karşı karşıya bıraktı... ...bir kararla... Ee, ...iki tez var... ...ya bir dilde kabul edil, kabul görmüş bütün kelimeleri o dilden sayarsınız... ...ya da kastiği olarak bazı sözcükleri tasfiye edersiniz... ...ben burada birinci yolu tercih ettim... ...bizim dilimizde eskiden bu yana kabul edilmiş ne varsa... ...çünkü o zenginliklerden evet. feragat etmeye gerek yok... Ayrıca rahmetli benim Roma hocalarımdan Ziya bir sözünü hiç unutmam. Şey demişti. Tek bir kelime icabında e, birkaç yüzyılın taşıyıcısı Mirasın taşıyıcısıdır. Şimdi bunu Roma bu romanda yaşadım ben. E, şuna seviniyorum. Bazı dikkatli okurlar da bunun farkına varmışlar. Mesela bir okurdan aldığım mesajı diyor ki e, soluk almak ya da nefes almak. Fiziksel anlamı ağır bastığında soluk demişsiniz. Biraz Va ma neviyat karıştığında nefes demiştinizler aslında. İşte, işte. Nefes vermek de da bir tabii. şeydi. Nefs. Evet onsuna. ha Onları yapmadan bu romanı çevirmek mümkün değildi zaten. Evet işte zaten Brohun e, bu kadar büyük bir e, yazar olmasının evet. nedeni tam da bu <gülüyor> nüanslar. Tabii, tabii, ve tabii. E, sizin de bu denli e, büyük bir e, çevirmen olmanızın e, şeyi de asıl kıymeti kıymeti harbiyesi de evet, aslında evet, bu ayrımları işte evet, soluk nefes evet. noktasına kadar o nüansları verecek kadar ince ince çalışıyor olmanızdan kaynaklanıyor. Bir de tek bir örnek vermek istiyorum özel üslup özelliğine mesela vergilüsü odasını ziyarete geldiğinde o müthiş diyalog diyalo başlamadan önce şey diyor kalabalık işte İmparator, Vergilius'la e, yalnız kalmak istediğini söyleyecek. Şimdi i̇şte Almanca'da tabii bu hiçbir bir şey bulmuş. Ama Türkçe'de öyle bir şey, şey diyeceksiniz ki kimseye hitap etmiyor. Hmm. Ortadan söylüyor. Çünkü onun muhatabı o anda sadece Vergülüs. E, çünkü yarı Tanrı o. E, Sezar'ın büstünü Kapitoli'ye yerleştirmekle kendisi de dayı, e, Tanrı'nın yeğeni oldu. Dolayısıyla ancak vergiliysa hitap edecek. Başka kimseye de... <gülüyor> peki yalnız bırakmak sizi nasıl biri Yalnız bırakılalım diyor. İşte. Yalnız bırakılalım. İşte. Bunu bir hafta düşündüm üstüne. İşte. Yalnız bırakalım diyor. Şey bitip çıkarken de gidilebilir artık diyor. İşte. <gülüyor> i̇şte. <gülüyor> Böyle şeyler var. Müthiş. Yani bunlar mışkanı dikkat etmediğin zaman da o kısmı çöküyor romanın. Tabii yani. O, o, o, o şeyi nasıl vereceksin? Bir de şey tabii... ...o diyaloğu açan cümle... ...işte... ...dört beş satırlık ara var... ...kapı açılıyor, imparator giriyor... ...şimdi imparator dediğim gibi yarı tanrı... ...ama kendini tanrı ilan etmemiş o... ...böyle bir yola başvurmuş... ...heykeli yerleştirmiş... ...tanrı'nın şey... ...nasıl vereceğiz... Şöyle, ...sessizlik de kutsanmışı... ...karşılayan diyor... ...işte... Umarım. Evet. İşte Bun, bunlar içinde gidip geliyorum har zaten. Evet. Ve e, neden 40 yıl e, sürdüğü evet. ama e, 40 evet. yıllık bir e, emeğin sonucunda da nasıl böyle bir e, metnin ortaya çıktığının evet, evet. E, evet. küçük e, şeyleri bunlar evet, aslında. Zaten şöyle diyebilirim. İlk o da, şimdi geriye baktığım zaman ilk 30 yılı gerçekten yoğun üslup araştırmalarıyla geçmiş. Son 10 yılda üslup oturmuş ve bütünlük verilmiş. Öyle evet, bir şey, yani. bu, bu şey gibi e, Einstein'ın e, Einstein söylediği bir şeyi hatırlıyorum hatırlattı bu bana e, bana bir soru verin e, onun üzerine e, zannediyorum bir gün boyunca düşünürüm sonra oturup bir dakikada çözerim Hı -hı. diyordu evet. sizinki evet, de evet. biraz öyle olmuş yani evet. 30 Doğru. yıl üzerine çalışıp Doğru. sonra 10 yılda çevirme evet. halinde. Yani bütün bütünü 10 yılda çıktı sonra. Ee, peki tam da bu noktaya e, gelmişken dilerseniz e, Vergilius'un ölümünü e, çevirirken Eleni Karanduri'nin e, müziklerini... Evet, evet ağırlıklı olarak hep onu dinledim. Dinliyormuşsunuz. Başka her müzik e, dağıtıyordu benim çünkü. İşte o zaman e, tam da o sizin e, geceleri e, evinizde sessiz e, çalışırken evet. e, size eşlik eden seslerden birini bir Eleni Karanduri e, müziğini... Dinleyerek sohbetimize devam edelim ki en azından işin biraz ruhunu seslendirmiş olalım. Tamam memnuniyetle. Merhabalar şimdi e, Eleni Karanduri'den Adagio e, parçasını dinledik. E, çünkü Ahmet Cemal'in Vergilis'in ölümünü e, çevirirken ona eşlik eden yegane seslerden evet. biriydi e, bu parça. E, peki şimdi parçayı dinlemeden önce e, konuştuğumuz e, noktalardan birinde şu takıldı kafama. E, Broh'un e, felsefeyle olan ilişkisini Hı -hı. ki e, zaten Frankfurt ekolünden evet. e, birçok arkadaşı var. Öyle bir entelektüel Hı -hı. çevrenin içerisinde e, Broh'un entelektüel kişiliği ve zihniyeti e, forme oluyor aslında. Hı -hı. E, yazarın ve e, masanın diğer tarafında sizin çevirmenin e, felsefeyle olan e, ilişkisinden... Ve zannediyorum son zamanlarda da kopmuş olan bu ilişkiden evet. biraz konuşalım istiyorum. Evet. Şimdi <gülüyor> felsefe niye lazımdır yazara ve çevirmeni? Ne işe yarar? Şimdi felsefe niye lazımdır genelde? <gülüyor> evet. Öyle şey dedim. Ee, Nemi Uygur Hocam, çok güzel bu felsefe felsefenin çağrısı adlı kitabında belirtir. Felsefenin kurucu sorusu nedir sorusu? Nasıl değil? Nasılla somut evet. cevaplar var ama nedir dediğiniz anda? Çok damardan giriyor. Şimdi her şeye nedir sorusu, yani köklü bir şekilde inceleyeceğiniz nedir sorusunu yöneltmezseniz, inceleyeceğiniz şey nedir, bunu tam bence kavrayamıyorsunuz. Mesela çeviriden hemen bir örnek verelim. Edebiyat çevirisi yapacak birisi. İki soruya cevap vermesi lazım. Edebiyat, metin nedir? Edebiyat çevirisi nedir? E, metin nedir? Şunun için sorması lazım. Metin hepimizin bildiği gibi e, sözü disipline sokan bir araç. Metin, çünkü konuşmakta rastgele olabiliriz. Ama iş yazmaya gelince zorlanırız bir şey. E, dolayısıyla şimdi metni sorgulamak lazım. Metin nedir? E, niye oluşturulur? Bu e, e, edebiyat metni deyince yüzde yüz kurgu. Bir de o var. Evet. Peki kurgu ne demek? Nedir? Ee, şimdi bunları derinliğine sorgulamadan e, çeviri yapmak mümkün değil. Çünkü zaten Umberto Eco'nun dediği gibi bırakın edebiyat çevirisini herhangi bir şeyi benzer sözcüklerle bir başka dilde söylemek mümkün değil. Onu orada yeniden var ediyorsunuz. Evet. Edebiyat, e, e, e, edebiyat olunca bu. Mesela Almanlar bunu dillerinde halletmişler. Edebiyat çevirileriyle şiir çevirileri için çeviri Übersetzung kelimesini kullanmıyorlar. Nahdichtung diyorlar. Yeniden şiirini yazma, yeniden üretme. İşte. Şimdi ben kendi kendime şu soruyu sordu, sormuşumdur hep. Bir çevirmen edebiyat çevirisi yapma, yapmaya oturduğunda neye soyulmuş olur? çeviri değil. O eseri kendi dilinde yeniden var etmek. Bunu yapabilecekse yapsın. Yapmayacaksa birkaç gün önce ülke incenin çok güzel sözüyle yalnız çeviriyle yetinecekse yapmasın. İşte olmaz. Ha, çok büyük bir iddia. Ama daha az değil zaten. Daha az olmuyor edebiyat çevirisinde. Yani ben bu eseri diyelim Brokhun ...Vergilis'in ölümünü sonuçta ...neye karar verdim? Türkçe'de yeniden üretmeye karar verdim. Evet ve... ...bu kırk yıl sürdü. Evet. evet. Ama işte... Ee... Ama burada çok güzel bir şey söylediniz. Şimdi kırk yıl sürdü, ee, sürdü dedin... ...benim bütün eserlerini dilimize çevirdiğim... Bir ...İngeborg Bahman var. Evet. Onun çok sevdiğim bir şey vardı... ...bir düş alışverişi diye. Onun sonunda... Ee, ...fazla uzatmayayım... Ee, ...düşlerin satıldığı dükkana giren adam... ...beğendiği düşü parayla... ...satın alamayacağını öğrenince... ömrümüzden iki ay rica edeceğiz deyince... ...satıcı benim o kadar zamanım yok... ...hem çok pahalı bu der... ...satıcı şöyle bir cevap verir... ...öyle değil mi bizde öyle düşler var ki karşılığında... ...bütün bir hayatı istiyoruzlar <gülüyor> ...şimdi <gülüyor> bu kırk yılı da ben öyle düşünüyorum... ...öyle bir kitap ki... ...bir ömür de sürebilirdi... ...ve yani daha aşağısı da değil ...hayır... ...daha değil. aşağısı da Hayır. değil... Hayır. ...e ama e, şimdi... Sizin e, bu çizdiğiniz e, çevirmen e, tablosu içerisinde e, ancak işte 40 yılda bir kitap evet. <gülüyor> gibi bir e, evet. şey e, hızdan bahsediyoruz. Evet. E, oysa geçenlerde e, gördüm çevirmenlere e, yönelik bir takım e, Türkçe dersleri e, açılmaya Hı -hı. başlanmış, Hı -hı. dil bilinci, dil duygusu Hı -hı. derslerde Hı -hı. verilecekmiş. Keşke 40 sene önce size de bu dersler verilebilseymiş, işte de 40 yıl sürmeseymiş. Bu yakınlarda bir panelde şey konuşuldu. Şiir, şey, edebiyat çevirisi öğretilebilir mi? Soruldu bana. Dedim ki yani yazarlık öğretilebiliyorsa, edebiyat çevirisi de öğretilebilir. Yani <gülüyor> olumsuz anlamda soruyorum bunu. Evet, yani yazarlığın öğretilemeyecek anısındayım çünkü. Neden? Ee, Kurgu Dersini kur, veren bir dolu adam var. Tabii. Hem de adı yaratıcı yazarlık onun. Ee, ben de işte bir şey arıyorum varsa yaratıcı olmayan yazarlık kursları ben de onu merak ediyorum. <gülüyor> yani yazarlık dediğiniz anda Kaletti'nin sınıflandırması giriyor. Yazarlar vardır, yazıcılar vardır. Yani e, yazar değilseniz yazıcısınız. Evet. Yazarsanız zaten siz e, o, o, o şey öğretilemezsiniz. Ee, ama e, şimdi o öğretilebileceğini söyleyen e, hem çevirmenliğin hem yazarlığın hı hı. sizin söylediğiniz gibi e, bunu iddia eden öğretilebilirliğini e, iddia eden insanlar e, masanın başına oturduklarında e, ne yazacaklarını biliyorlar ve sadece e, bunu eyleme geçiriyorlar. Tabii ben biraz bunu şeyle çok zeki bir insandır bu diyelim biliyorsunuz bu şey çok iyi yaygınlaşmaya başladı ama çabuk okuma. Ee, ...kursları... <gülüyor> tabii, ...diye eline fikrini sormuşlar... Ee, ...ben son derece yararlı buluyorum... ...ben e, Savaş ve Barış'ı o yöntemle okudum demiş... ...peki ne oldu... ...olay Rusya'da geçiyor... ...işte... <gülüyor> <gülüyor> ...ya yani, yani bunun gibi bir şey... ...peki e, ama... şimdi ...çevirmenliğinizden konuştuk ama... yani ...Ahmet Cemal e, söz konusu olduğunda... ...tabii hakikaten e, günlerce... E, ...sürebilir sohbetimiz... Ee, sizin deneme evet. yazarlığı gibi bir e, yönünüz de var ki e, çok uzun zamandır yani ben bir e, deneme konusunda Salah birsel e, hastasıyımdır. Hı -hı. E, hani ben Salah de, Pirsel'den e, sonra işte bir e, Hasan Toptaş'ın e, harfler ve notalar kitabını Hı -hı. E, ayrı tutarım e, ve bir de sizin Hı -hı. E, denemelerinizi. Anladım. E, onun haricinde de hakikaten deneme şeyimizde çok edebiyatımız ne yazık ki zayıf bence. Hı hı. Lanetlenmiş Ağustos Böcekleri en son kitabınız hı hı. çıka geldi ve o bu kitap hakikaten bir okuma merakı herhangi bir şeyde ister üretiyor ol ister hı hı. üretmiyor ol herhangi bir okurluk faaliyeti içerisinde ol bu bir tür başucu kitabı ve dönüp dönüp insanın kendine tam anlamıyla söylüyorum... ...ayar vermek için dönüp dönüp okuması gereken bir kitap olarak görüyorum. Lanetlenmiş Ağustos hı hı. böceklerini Çünkü orada siz kendi kendinize sohbet ediyormuş gibi davransanız da... ...aslında arada dönüp dönüp okuru tokatlıyorsunuz gibi geliyor bana. <gülüyor> evet, evet doğru. Burada... Epeyce hani değişen değilse damatılmış denemeler var. Ben böyle şeyleri nasıl yazdığımı sordukları zaman roman, romanım kıyıda yaşamak için de öyle demiştim. Yani hayatla bir alışverişim yok, verilmiş bir hesabım yok. Onun için rahat yazıyorum. <gülüyor> Bu deneme kitabında da o öyle ondan sonra kendinden yola çıkıyorum aslında hmm. şeyde. Ee, ama bir yerde şöyle bir çağrı veya zorlamada var. Siz de kendi hesabınızı verin. Evet işte, ee, bizim, işte. bizim toplumda çok yapılan bir şey diyor o çok güzel çünkü. Ne yazık ki. Ee, siz de herhalde çok iyi bilirsiniz. Ee, topluma eleştir, eleştirmeye gelince eleştirilmesi gereken noktalardan söz ederken işte şöyle oldu diye herkes kendini dışında tutuyor. <gülüyor> Peki bizim payımız ne? Ee, bu kitap o kaçamağı vermiyor. <gülüyor> evet ve eee Vergilius'un ee, ölümünün çeviri sürecine dair verdiğiniz röportajlarda da evet. e, bir tür kendi kendinize de e, sınav verdiğinizi evet. söylüyorsunuz. Evet, tabii. Şunu söyleyebilir miyiz? O dönemde verdiğiniz sınavın e, denemelere dökülmüş hali olarak görebilir miyiz? Görebilir. Lanetlenmiş Ölüyor, olursunuz Ben de öyle görüyorum aşağı yukarı. Peki ama bir yandan da masada e, bir roman ...nın evet. beklediğini öğreniyoruz... ...lanetlenmiş evet. Ağustos böceklerinde. Evet. Ee, bu... ...Ressam Saldi Bey'in son tablosu... ...azır kitap. Başlığı da epey oldu... ...Erdal Özsa adı daha o zaman. Ee, şeyde... ...ama sanıyorum artık bitmesi daha fazla sürmeyecek. Bir toplum eleştirisi... ...ama sanattan yola çıkarak yapılmış bir şey. Hmm. Ee, sonuna doğru kısmını şey diyeyim... Altı yıldır, hayatın son altı yılında hiç sergi açmayan, tek bir resim üzerinde çalışan... ...fakat onu bir türlü bitiremeyen bir ressam var. Bitirememesi de şu ressamın, resmin konusu kötülük, kötülüğün resmi Hı. yapmak istiyor. Resme sığdıramıyor. Bunu bizim toplumla ilişkilendirdim ben. Böyle bir şey. Müthiş. Gelesini söylemeyeyim. Müthiş, <gülüyor> müthiş. O zaman bu a, bir tür e, Türkiye'nin Guarnikası'nın evet, peşinde evet, evet, evet, gibi. Evet. Ve e, hani... Picasso e, kimdi komutan? Sergiyi e, gezer ya komutan. Evet. evet e, bunu evet. siz mi yaptınız der? Evet hayır der. siz yaptınız. Hayır yani. siz yaptınız der. E, e, çok güzel bir benzetme oldu. Çünkü romanın sonunda şöyle bir söz var. E, birisi soruyor Resulam Sadibeye Çünkü bir de bakıyor ki beş dakika odasına girip çıkmış. Yüzünü yağlı boyayla makyaj yapmış. Hmm. Yağlı boyayla. Bu nedir diyor. Tuvali buldum. Tuval yanlışmış. Tuval benim yüzüm diyor. Of. Olsun mu? O benzetmeniz bu bakımdan hoşuma gitti. Benim. İşte işte işte. <gülüyor> Muhtemelen o zaman e, o romanı da e, bu romanı siz mi yazdınız evet. diye sorduğumuzda <gülüyor> verilecek yarıt evet. e, şimdiden belli. Evet. E, tabii ki yani o romanı okumak için de e, sabırsızlandığımızı okurunuz <gülüyor> olarak Ben de Ben de sabırsızlanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> İşte yaratıcı yazar olaydınız, evet, hiç bu hayır, sabırsızlanmalara hayır, ihtiyacınız hayır. olmazdı. Son derece sağlam yöntemlerle yoluma devam ederdim. Evet, yani tabii. hiç böyle şeylere ihtiyacınız olmazdı. Evet, yaratıcı yazarlık yaratıcılığı öldürüyor. Yani Bilmiyorum, bence, bence. Evet. <gülüyor> öyle demiyorlar ama... Evet. E, ya da, yani tabii ki e, Hı -hı. şimdi hep böyle tersinden konuşarak evet. e, şey yapıyoruz, gidiyoruz ama... E, Baştan beri konuştuğumuz aslında sizin çeviri yaparken de, deneme yazarken de, roman yazarken de aslında Ahmet Cemal'in e, satır arasında yazıyla kurduğu ontolojik ilişkiden bahsediyoruz. Tabii ki. Tabii ki. Ee, o bağı koparıyor. Her gerçek yazar için geçerli o var. Yani demin hani bu diğer alanın cevabında evet. e, çok zekice bir cevap. Çünkü e, olay yalnız olayın Rusya'da geçmesi değil. <gülüyor> değil i̇şte. <mi? gülüyor> işte. Ha, bir takım yöntemlerle oraya indirgeyebilirsiniz. Evet yani sanatı zanaat e, evet. olmaya indirgediğiniz andan itibaren o ontolojik tabii, tabii, tabii. E, bağı koparmış oluyorsunuz. Tabii ki. Yani işte şey Michelangelo'nun çok sevdiğim bir deyişi ikinci dize halini söylemiş onu. Mermerde meleği gördüm. İkinci dizesi meleği oyup çıkarttım diyor. Şimdi mermerde meleği görmek nasıl öğretilecek? Öbür öğretilebilir. Oyup çıkarmak ama yani. ama Melek olmadan da neyi oyup çıkaracaksınız? <gülüyor> ama işte e, peki yani ben ben bu konuya girince <gülüyor> e, susmak bilmiyorum o yüzden e, şey yapacağım e, bu kadarla keseceğim e, peki şimdi bugüne kadar yani vergilüsün ölümü en son hı hı. E, Çeviri metniniz olduğu evet. için ona da odaklandık aslında ama bugüne kadar niteliksiz adamdan davaya sayısız pasajlara, pasajlara sayısız evet. dünya edebiyatının literatürü'nün köşe taşı olan metinleri sizin sayenizde okuduk ve bugün hakikaten Türkçe'de bir literatürden bahsedebiliyorsak bunda emeği en çok geçen 3-5 isimden ...biri olarak Ahmet Cemal'in ismini... ...rahatlıkla Hı. verebiliriz. Ee, şu anda... E, ...tezgahta... ...neler var? Şimdi bir kere herhalde... ...Türkiye'yi ilgilendirmeksi gereken... ...birinci eser Eriş Averbağ'ın... ...Mümet Sisi. Burada yazdı. İşte. Onu bile çok az kişi biliyor. Olan, evet. <gülüyor> Ve başka yani... ...köşe taşı kitap. Edebiyat biliminde... ...diyelim. Evet. Yani... ...ondan sonra. Ayrıca bir... ...trajik edebiyatın tarihi diye... Çok ilginç bir edebiyat tarihi Müthiş. var. Ee, Oldu da yazarı Mushk diye bir e, yazar. şey e, edebiyatta polianıcılara son veriyor. Yani edebiyat tarihleri hep olumlu şey. Hayır böyle bir şey yok diyor. Hmm. Yani edebiyat tarihleri çok gerçekçidir. Gerçek insanı gösterir falan diye bir sürü e, Kafka'ya kadar bir sürü sürprizimiz var. Müthiş. <gülüyor> Müthiş. Bunun gibi bazı e, şeyler var. Projede. Tezgahta <gülüyor> evet, evet, evet. birileri bekliyor ama yani e, mimesiz e, haberini e, almış olmak ve şu anda evet. veriyor olmak bile evet. e, hakikaten kalbin atışını e, evet. yükseltti. Çünkü e, yaklaşık 100 yıldır Tabii. E, bu metin yazıldığı yayınlandığı andan itibaren hakikaten şey e, edebiyata giriş e, sınavı gibi bir e, metindir. E, İstanbul Üniversitesi'ndeyken buradayken yazdığı metin. Ee, hakikaten e, hala dilimize kazandırılmamış olması muazzam bir ayıptı. Ve arşivlerin de burada olmaması. Ve arşivinin burada olmaması e, hakikaten ayıbımızdı. Evet. E, sayenizde bu ayıptan kurtuluyor olacağız. <gülüyor> Umarım e, bunun kıymetini bilirler. Evet. E, ben de öyle diye. Umut, ümit ediyorum. Ümit evet. ediyorum çünkü... Çok büyük eleştirmenlerimiz var Allah'tan. Mimesis'i okumadan hatta mimis diye bir metnin varlığından haberdar olmadan evet, evet. büyük eleştirmenler var. Sayenizde bundan sonra olmayacaklar diye evet. ümit ediyorum. Ben de öyle ümit etmek istiyorum. <gülüyor> Peki ama şimdi Mimesis öyle böyle bir metin değil. Evet. Ee, ama Vergilius'un ölümü de öyle bir böyle hı hı. bir metin değildi. Tam da o nedenle zaten Vergilius'un ölümünü yayınladığınız andan itibaren ben artık kendime çevirmen diyebilirim hı hı. dediniz. E peki Mimesis çıktığında biz size ne diyeceğiz? Hala çevirmen. <gülüyor> <gülüyor> Hadi size hala çevirmen diyeceğiz de diğerlerine ne diyeceğiz? Onu çok merak ediyorum. Evet. Evet. Bilmiyorum. E, i̇lginç bir ülkede yaşıyoruz. Son zamanlarda dikkatini çekti mi bilmiyorum. Ben bazı kitap da görüyorum. E, çeviri alanında çok yanlış bir davranış hortladı. İkinci dilden çeviri. Hmm, evet. E, bu çok hatalı bir şey. Evet. Yani bakıyorsunuz Almanca, Stefan Zweig gibi Almanca'nın doğrunda yazmış bir insanı Fransızçadan çeviriyorlar. Şimdi bu neden? Suyunun suyu. Evet. Yani... E, bir kere onu denetleme e, imkanına sahip değiliz. Elimizde şey, şey bağımız kesilmiş. Özgün metinle. Tabii. Ama... Bir de yani... hani Stafiz'in Zıvayk'ın e, yazdığı dil... Ölmüş bir dil, ulaşamadığımız hayır, hayır, bir dil falan hayır. da değil ki. Bunu vaktiyle İnsaf... ulaşamadığımız diller için kabul ediyorduk. Ama Almanca böyle değildi ki hiçbir zaman yani. Aslında bilmiyorum. Anlayamıyorum. Ama işte... E, yayıncılığımızın e, zannediyorum... E, kendi kendini şey yapması gereken dönüp dönüp sorması evet. ve yeniden o şapkayı Aynen. önlerine koyup düşünmesi gereken Aynen. konulardan biri zannediyorum evet. bu kesinlikle. Tıpkı işte az önce sözünü ettiğimiz çevirmenler için Türkçe dersi Heh. gibi ne münasebet. Yani benim çevirmesi... de bugüne kadar çok büyük hayranı olduğum Albert çevirmek çok içimden geldi ama böyle bir şey kalkmadım. Yani çünkü yeterince Fransız bilen var ve yapıldı. Eh şeydi ama işte biz bunun karşılaşıyoruz. Ee, peki bir yandan da yani tezgahta bunca e, roman var, bir dolu e, önemli e, metin var, e, köşe yazılarınızı hı. devam ettiriyorsunuz e, ama bir yandan da e, dersler veriyorsunuz. Tabii azalttım onları. Çok hı. azalttım. Artık üniversite değilim. Özel bir hı. atölyedeyim. Orada hafta bir veriyorum. Çok azalttım. Ama çok uzun yıllar tabii, tabii. E, akademide yani ders mesela, verdiniz. Mesela sadece Anadolu Üniversitesi'nde 19 yıl boyunca e, birkaç fakültede birden ders verdim. Ondan öncesi ve sonrası da var. Peki şimdi bir anda akademi gibi bir e, soğuk denebilecek hı hı. dışarıdan bakıldığında bir e, ortamda ders veriyorsunuz. Bir yandan e, çeviri denilen yapayalnız e, olması gereken bir... Uğraş içindesiniz. Hı hı. Bir yandan da e, roman öykü yazarlığı hı hı. gibi e, yalnızlığın dibinde hı hı. artık bir hı hı. E, şey söz konusu. E, bazen ruhunuzun parçalandığını hissettiğiniz oluyor mu? Tam tersi oluyor. Sanki böyle dağılmakla bütünleniyor bir şey. E, bende öyle bir duygu var. E, ol, olmuyor parçalanmışlık. Yani sanki hepsi birbirini tamamlıyor bir yerde. Onların toplamı Ahmet evet, Cemal'i oluşturuyor evet, gibi evet, galiba. Evet. evet. Bunu son zamanlarda daha çok hissediyorum mesela. Hmm. Yani bir yanda köşe yazıları bir yanda denemeler bilmem çevirler, şey Hepsi birbirini tamamlıyor sanki. Ve sizin ee, bir tür eve kapalı da bir hayatınız evet, var. Evet o zorunlu. Kendinizi e, yazıya kapatmış... Bir anlamda. E, bakın şöyle bir şey oldu. Ee, bugüne kadar rastladığım yani bana ilişkin bence en doğru değerlendirmelerden biri ben de yararlandım ondan. Bu yakınlarda Lanetlenmiş Asus Böcekleri hakkında sol kitapta bir şey Hı -hı. çıktı. Orada yazar diyor ki e, benim için kendini tarihsel kılmış birisi diyor. Yani yaşadığı zamanla hesaplaşmış. He. O zaman ben bu çok değişik şeyleri aynı zamanda hesaplaşmanın çeşitli araçları olarak görüyorum mesela. Bunun dışarıdan da belli olmasın ama mesela sevindim o yazıda. Ki e, başka türlü de Ahmet Cemal olunmazdı zannediyorum. Evet. Yani e, böyle bir şey amaçlamıştım ben ama yani e, cesaret edemiyordum. Demek ki anlaşılıyormuş. <gülüyor> <gülüyor> e, Ahmet Bey yani hakikaten e, sizinle günlerce e, konuşulacak e, konular ve şeyler evet, var. O, o konular bitmez zaten. Bitmez, bitmez. <gülüyor> e, ve programın sonuna yaklaşmak üzereyiz. Hı hı. Ee, Ahmet Cemal'in e, bundan 50 sene sonra Ahmet Cemal'in çevirilerini, kitaplarını vesairelerini e, okuyan e, ama sizinle tanışma fırsatına e, erişememiş e, bir okurun, herhangi bir okurun okurun e, Kulağın kenarında nasıl bir cümlenin durmasını istersiniz? Şöyle bir cümle dursa fena olmaz. Birisi bir zamanlar kendisinin fizik olarak artık içinde yer almayacağı bir gelecekte etkili olacağını bileceği eserleri ortaya koymuş. Ve boşuna olmamış demek ki gibi bir şey de söylese iyi olur. Çünkü ben gerçekten e, bunu cevap da verdim bir yerde. Bir gün. Yani artık e, fiziksel olarak kendimin içinde olmayacağını biliyorum. Ama öyle bir geleceğe yatırımda bulunuyorum, bulunuyorum dedim. Eyvallah. Her şey için çok teşekkür ben ederiz. Ben teşekkür ederim. Ee, çok güzel bir sohbetti. Kaleminize, zihninize, e, her şeyiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, ...maalesef süremizin sonuna geldik... <gülüyor> Tabii. Ee, ...ama bundan sonra... E, ...Ahmet Cemal'den belli ki... E, ...daha çok metinler e, okuyacağız... ...ve umarız e, kabul edersiniz... ...bir de onlar için e, sohbet ederiz... Her zaman. ...çok teşekkürler. teşekkürler... ...efendim bu akşam... E, ...üstad, yazar, çevirmen... E, ...denemeci, edip... E, ...Ahmet Cemal konuğumuzdu... ...kendisiyle... E, ...nokta nokta da olsa, atlayarak da olsa... E, ...sohbet etme imkanımız oldu... Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere, iyi akşamlar.